Beled Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Hayır bu şehre Mekke'ye yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktasın Babaya ve çocuğa da yemin ederim Şüphesiz ki biz insanı zorluklar konusunda dayanıklı yarattık O insan kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Övünerek pek çok mal harcadım diyor Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu da gösterdik. Fakat o, sarp yokuşu aşmayı göze almadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Sarp yokuş, köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Veya açlık gününde yakını olan bir yetimi veya karnı toprağa yapışmış hiçbir şeyi olmayan yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte onlar sağın halkıdır. Ayetlerimizi inkar edenler ise işte onlar solun halkıdır. Onların cezası kapıları üzerlerine kilitlenmiş ateştir.